Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabadepe. Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe bu, bölüm, bu, bu haftaki konuğumuza ve konumuza dönmeden önce bu bölümümüzün destekçisi Ceren Bagatar'a bir kez de biz teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Evet bildiğiniz gibi Buğday Derneği olarak ekolojik bütüne saygılı bir topluma ulaşma hayaliyle Çeşitli etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyoruz ve bunların kalbinde yer alan konulardan birisi de gıda ve dolayısıyla tarım. Neden böyle diyecek olursanız çünkü tarımın ekoloji üzerindeki etkisi ve gıdanın da hem sosyal olarak hem de günlük yaşamımızdaki etkisi gerçekten çok büyük. Ve birçok hem bireysel hem de örgütsel çalışmalarla bu konuda daha iyi bir geleceğe ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyada gıda ve tarım dediğimizde en önde gelen kuruluşlardan biri bugün konuğumuz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, ee, örgütün Orta Asya Bölgesi proje ve program uygulamalarından ve izlemelerinden sorumlu uzmanı Melek Çakmak telefon attığımızda Melek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi günler. Çok teşekkür ediyoruz e, konuk olduğunuz için e, programımıza. Teşekkür Şimdi sizlerle biraz FAO'yu e, ve Türkiye'deki e, çalışmalarını e, duyalım istedik. Sizlerle konuşalım istedik. E, uzun zamandır e, konuk olmuyordunuz. Dolayısıyla e, dinleyicilerimizin de bir hatırlaması için FAO'nun kuruluş amaçlarından ve kısaca tarihçesinden bah başlayarak bahsedebilir miyiz? Öncelikle davetiniz için ve ilginiz için çok çok teşekkür ederiz bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü... E, Açlığın sonlandırılması ve gıda güvencesinin sağlanması amaçlarıyla tarımsal üretimi, sürdürülebilir tarımsal, balıkçılık, ormancılık üretimlerini destekleyen bir teknik kuruluştur. Tabii ki biz sadece bu konularda teknik destek vermekle sınırlı kalmıyoruz. Faaliyetlerimiz arasında teknik yayınlar yapmak gerekiyor. Bütün üye ülkelerin istatistiklerini toplamak ve bunları yaymak e, ve de e, bağımsız e, platformlar oluşturarak uluslararası e, ve sınır e, aşan e, sorunları bağımsız platformlarda tartışılmasına e, destek olan bir kuruluşuz. E, bunların içine e, Codex Alimentarius gibi gıda standartlarını e, belirleyen, ee, çalışmaların yapıldığı bir forum olan e, bu e, çalışmaları da katabiliriz. Bunun yöneticiliğini FAO e, Sağlık, e, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte sürdürmektedir. E, genel olarak amaçlarımız ve görev alanımız budur. Hı hı. Arzu ederseniz bir de Türkiye'deki oluşumumuzdan bahsedeyim ve neler yaptığımızdan bahsedeyim. Tabi dünya çapında bir örgüt olmasına rağmen biraz daha Türkiye özeline getirirsek Türkiye'nin hem belki geçmişi, eskiden üyelik durumu ve ne zaman başladığı ve güncel çalışmalarla ilgili de neler yapıldığı ile ilgili size dinleyelim. Evet, gıda örgütünün ilk üyelerinden kurulduğu yıllarda ilk üyelerinden Türkiye. Ancak Türkiye'de ofis 78'lerde açılıyor. Ondan sonra da çalışmalara devam ediyor. 2007 yılında ise bölge ofisine dönüşüyoruz. Daha doğrusu alt bölge ofisine dönüşüyoruz. Orta Asya'dan sorumlu. 5 tane Orta Asya bizim Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz ülkeler. Kafkaslardan Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 6 Üyee ülkenin bağlı olduğu bir alt bölge ofisiyiz biz. Ee, bizim bir üst ofisimiz bölge ofisi, bu da peşte de yer almakta. Bildiğiniz üzere merkez ofisimiz de Roma'da. Şimdi biz e, bu alt bölge ofisinin niye kurduk e, ve niye Türkiye'de kurduk, niye diğer otasy ülkelerinde kurmadık? Hemen kısaca ona değinmek istiyorum. E, tabii ki Türkiye. Bu ülkeler içinde tarımsal üretim ve tarımsal gelişme anlamında en ileride olan ülkelerden biri, en deneyimli olan ülkelerden biri ve dolayısıyla bu açıdan çok avantajlıydı. Bu nedenle ofis Türkiye'de kuruldu. Bunun yanı sıra en önemli nedenlerden biri de Türkiye'nin Orta Asya'daki sürdürülebilir tarımın Geliştirilmesi ve gıda güvencesinin tesisi için FAO sağlamış olduğu 10 milyon dolarlık bir işbirliği anlaşmasıydı. Bununla birlikte 2007'de e, Türkiye ofisini Orta Asya Alt Bölge ofisi haline dönüştürdük. Hı hı. E, bu, e, programın, e, bu programın, bu e, programın yardımıyla. Ee, Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı e, ile birlikte FAO'nun e, alt bölge ofisinde e, Orta Asya'da e, o ülkelerin hedeflerine yönelik açlığın ortadan kaldırılması, güvenliğin sağlanması ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ee, devam ediyoruz. Hı hı. Türkiye ile ilgili ee, öne çıkan e, amaçlar e, var mı peki bu açıdan baktığımızda? Şimdi e, hemen şunu şuna değineyim. Biz üye ülkelerin bizden istediği e, destek alanlarında destek veriyoruz. Yani ülkelerin talepleri bizim için önemli bildiğiniz üzere Türkiye gerçekten tarımsal üretim konusunda çok çok iyi şeyler yapan çok ileri noktada bu demek değildir ki sorun yok elbette ki sorunlar olabilir dolayısıyla Türkiye bizden diğer ülkeler gibi ne isterse o konuda destek vermeye çalışıyoruz bunların içinde entegre test yönetimi ee, ormancılıkla ilgili çalışmalar, e, aromatik bitkilerin üretimi geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar e, gibi çok değişik konularda e, yaptığımız e, işler oldu. Söylediğim gibi e, ülkenin e, ihtiyaçları önemli. E, kestanecilikte e, ağaç sağlığı ile ilgili önemli bir sorun vardı. Onun çözümüne ilişkin e, bir çalışma yaptık. Ee, değişebiliyor. Hı hı. Genelde ülkelerden geliyor yani alttan gelen evet. bir talep üzerine oluyor. Ee, bir de daha önce sizde ilk iletişime geçtiğimizde de dikkatimizi çeken bazı çalışmalar oldu. Belki bunlardan da kısaca örnekler vermek ilgi çekici olabilir. Örneğin son zamanlarda Türkiye'nin geleneksel buğday çeşitlerini de içeren bir araştırma vardı. Bunun gibi faaliyetlerle de aslında Türkiye'deki tarım ve gıda konusuna önemli katkılarda bulunuyor. Evet çok güzel bir noktaya değindiniz biraz önce de faunun görev alanını tanıtırken söylediğim gibi teknik çalışanlarımız uzmanlarımız çok değerli araştırmalar yapıyorlar ve dünya üzerindeki bilgi birikimlerini diğer ülkelerinde kullanımına açmak üzere güzel yayınlar gerçekleştiriyorlar. Son yıllarda yapılan, son günlerde yapılan hatta yayınlarımızdan biri sizin de bahsettiğiniz geleneksel ya da yerel buğday çeşitlerinin tanıtıldığı yayın. Bu yayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapıldığı Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (SIMIT) yine Uluslararası Kuru Alanlar'da Tarımsal Araştırma Merkezi İKAR'da ve de FAO'nun destekleri, ile ım, yayına ı, hazırlandı. E, bu ı, önemli bir yayın. E, e, Faol olarak biz e, konvansiyonel e, tarımı e, tarımda e, tabii ki e, biliyoruz. Bu bu da devam edecek e, tarımsal faaliyet alanı olarak e, çünkü insanlığın e, gıda üretimine ihtiyacı var. Ama e, Genetik çeşitliliğin korunması yolunda da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu konuyu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla geleneksel yani yerel buğday çeşitlerinde bulunan genetik çeşitliliğin önümüzdeki yıllarda üretim açısından çok önemli olabileceğini düşünüyoruz. Ve bunların korunmasına yönelik, bunların envanterlerin çıkarılmasına yönelik, ve e, yine yine evet, bu alanda çiftçileri koruma yapan, korumaya teşvik etmek amacıyla çiftçilerin de desteklendiği değişik programları öne çıkartıyoruz. Hı -hı. Ee, biz de konuyu alıyoruz zaman zaman. Tohum dediğimiz gibi yerel tohumlar e, böyle iklim değişikliği gibi baskıların arttığı e, bir dönemde gerçekten çok önemli evet. e, rol oynayacak e, olabilir e, tarımın geleceği konusunda. Evet doğru söylüyorsunuz. Hemen e, kısaca e, diğer çok çok önemli bir yayınımıza da değineyim. Bu da e, dinleyenlerimizin ilgisini çekecektir. E, koru ve yetiştir. Sürdürülebilir tahım üretimi rehberi. E, şimdi bilindiği gibi e, ülkelerin e, yoksulluğun sonlandırılmasına ve iklim değişikliğine ilişkin değişik uluslararası anlaşmalara ilişkin ta taahhütleri var. Ve bu tahalliklerin yerine getirilmesi de e, verimlilik e, artışlarını gerektiriyor. Ama sürdürülebilir ve kapsayıcı tarım aracılığıyla bir e, verimlilik artışı. Hı hı. Dolayısıyla koru ve yetiştir, çevre dostu ve sürdürülebilir tarıma ilişkin geniş temelli bir yaklaşım sunuyor bize. Amaç? Doğal kaynak tabanını koruyarak ve kimyasallara daha az ihtiyaç duyarak ve ekosistemin gücünü en iyi şekilde kullanarak e, ve de çiftçilerin gelir düzeyini artırarak e, yapılması yapılabilecek değişik teknikler e, bir dizi teknikler öneriyor ve yerine göre ve ortamına göre esnek yaklaşımlar sunuyor. Hı hı. Bunu da çok tavsiye edeceğim. Dinleyicilerimizin. Bu araştırmalar web siteniz üzerinden ulaşılabilir halde olduğunu evet. tahmin ediyorum. Evet, Faon'un ilgilenen dinleyicilerimiz Faun'un web sitesi üzerinden de bu araştırmalara ulaşılabilir. Ulaşabilir. Bir şekilde sorun yaşayan bizi arayabilir. Biz de yardımcı olabiliriz. Hı hı. Oldu. Şimdi çok kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra de olan sohbetimize devam edeceğiz. Bugünkü müzik arasını Cerrattepe'deki direnişte yere düşen ancak madenler ve insanlar gittikten sonra bile orada ayakta kalmaya devam edecek olan ağaçlara adayalım diyelim ve Erkan Uğur'dan dinleyelim. Kadim. Kadim. Erkan Oğur'dan dinledik, Kadim Faudan, Melek Şakmak'la olan sohbetimiz devam ediyor programın ilk yarısında. FAO'nun amaçlarını, Türkiye'deki faaliyetlerini ve son dönemde yayınladıkları araştırmaları konuşmuştuk. E, programın ikinci yarısında ise e, 2016 yılına biraz gelelim. Nasıl ülkelerle ilgili farklı hedefler oluyorsa FAO'nun belirlediği yıllar içinde farklı temalar oluyor. Biz de bunları zaman içinde konu almıştık. 2014 yılı aile çiftçiliği yılıydı. 2015 yılı toprak yılı olarak ilan edilmişti. 2016 yılında e, sizden dinleyelim Melek Hanım. Evet, 2016 yılı kuru bakliyatların protein gücünün ve sağlığa faydalarının altının çizileceği bir yıl olacak. Bakliyatların faydaları konusunda farkındalık yaratmak, üretim ve ticaretini arttırmak ve gıda zincirinde yeni ve akıllı yöntemleri teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir gelecek için besleyici tohumlar sloganıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2016'yı Uluslararası Bakliyat Yılı olarak ilan etti. Kuru fasulyeden bezelliğe her çeşit bakliyat, ucuz, lezzetli ve içerdiği yüksek orandaki protein ve önemli mikrobesinlerle özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki insan sağlık insanların sağlık ve yaşamlarını olumlu etkiliyor. Ancak bakliyatlar yüzyıllardır beslenme düzenlerinin yaşamsal bir parçası olmakla birlikte... Besin değerleri genel olarak bilinmiyor ve çoğu zamanda önemi anlaşılmıyor. Hı hı. Ee, bu nedenle bu yıl bakliyat yılı e, olarak ilan edildi. Bu arada e, söz etmeden geçmeyelim. Bu e, yılın e, ilan edilmesinde Türkiye'nin büyük e, savunusu olmuştur. Türkiye biliyorsunuz bakliyat üretiminde önde gelen ülkelerden birisi. Bu nedenle gerçekten bu yılın ilan edilmesi Türkiye açısından çok anlamlı olmuştur. Hı hı. Şimdi bakliyat insan beslenmesi için tabii ki çok önemli. Daha ucuz çünkü protein kaynağı oluşturuyor. Örneğin sütten elde edilen proteine göre 5'te beş, 1 oranda daha ucuz. Yine çiftçiler açısından, çiftçi gelirleri açısından baktığımızda Bakliyat fiyatları tahıl fiyatlarından daha yüksek. Dolayısıyla çiftçi kazançları gelirleri olarak baktığımızda otur bir ekonomik faydası var. İnsanlar açısından besin değeri açısından baktığımızda da içerdiği içerdiği protein buğdayın iki katı, pirincin üç katı olmakta. Dolayısıyla gerçekten önemli bir besin kaynağı. Ayrıca amino asit ve B vitaminleri gibi mikro besleyiciler açısından da zengin olduğu söylenmekte. Hı hı, ülkemizde gerçekten zengin aslında bakliyat yetiştirme konusunda bir öncülüğü de olmuş dediğiniz gibi. umalım etkinliklerde de yine aynı şekilde öncülüğünü devam ettirir ve biz de bunları zaman zaman konu alıyor oluruz programımızda. Bu sene bir de önemli konferansa ev sahipliği yapacağız galiba. Bunun konularından birisi de bakliyat yılıydı. Antalya'da gerçekleşecek bir bölgesel konferans var. Bunun başlıklarından bahsedebilir miyiz? Hay hay. FAO um, uh, her iki yılda bir uh, üye ülkelerden birinin ev sahipliği uh, ile uh, bir bölge konferansı gerçekleştiriyor. Uh, burada um, tarım bakanları ve yüksek uh, görevlerdeki sorumluluklardaki uh, yöneticilerin uh, katılımı ile uh, gıda ve tarımsal kalkınmaya ilişkin sorunlar tartışılıyor. Ayrıca e, bu organizasyona ve bölge konferanslarına e, STK'lar ve e, hükümetler arası organizasyonlar da gözlemci olarak katılıyorlar. Bu senenin e, en önemli gündem maddelerinden biri e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030. Hı hı. E, bunun yanı sıra yine bu bakliyat yılı e, gündemde olacak. Aynı zamanda e, Tarım Bakanları... Önümüzdeki yılların bölge açısından öncelikli konularını, önceliklerini belirleyecekler. Çünkü bu öncelikler çerçevesinde faada iş planlarını yapacak, yapacak üye ülkelere vereceği destek anlamında. Aynı zamanda bu konferansla birlikte bazı yan etkinlikler olacak, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir etkinlik olacak. Ee, yine e, dünya e, gıda güvencesi konusunun e, konuşulduğu, e, değişik e, paydaşların katıldığı başka bir etkinlik olacak. Bir de e, büyük bir expo, e, uluslararası bir fuar düzenleniyor e, eş zamanlı olarak. Hı, Dolayısıyla zengin bir program var. Hı hı. Bunun en önemli başlıklarından biri sürdürülebilir kalkınma e, hedefleri dediniz. Geçtiğimiz sene evet. ilan edilen 17 başlıklı bir sürdürülebilir evet. kalkınma 2030 hedefi vardı. Bunun evet. maddelerine baktığımızda belki direkt gıda ve tarımla alakalı birkaç tane varmış gibi gözüküyor ama tarım ve gıda öyle büyük bir konu ki belki 17'sine hı hı. birden etkisini etkiye sahip olma gücüne gücü var. Faun'un bu sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantısı ve önemi nedir? Hı hı. Şimdi geçtiğimiz Ekim ayında Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir Kalkınma hedefleri gündemini yürürlüğe koydu ülkelerin katılımı ve kabulleriyle ee, bu 2030 hedeflerinin en önemli gündem maddeleri açlık ve yoksulluğun sonlandırılması ve sürdürülebilir kalkınma. Sizin de söylediğiniz gibi 17 hedef var bu 17 hedeften. Altısı direkt faanın görev alanında. Bunların üzerinden hemen hızlıca geçelim ve hı hı. E, bizim açımızdan ve bölge açısından Türkiye'de dahil olmak üzere e, anlamlarına bakalım. Şimdi birinci hedef e, yoksulluğun ortadan kaldırılması. Biz faa olarak tabii kırsal yoksulluk konusuyla ilgileniyoruz. E, i̇kinci hedef e, sıfır açlık hedefi. Evet. Gıda güvencesi, yalnız tabii açlıkla sınırlı kalmıyor bu. Açlık beslenme konusunun evet Hı -hı. iyi beslenme, dolayısıyla gıda güvencesinin tesisi, iyi beslenme ve sürdürülebilir tarımın öne çıkarıldığı bir gündem maddesi, bir hedef bu. Hı -hı. Sekiz numaralı hedef... İnsana yaraşır istihdam ve ekonomik büyüme ile ilgili hedef. Ee, tabii ki biz burada faa olarak kırsal alandaki istihdam, tarımsal istihdam konusunda e, sürdürülebilir kapsayıcı e, ekonomik e, büyüme ve e, e, yine bu e, tarım alanında insana yaraşır. İnsan onuruna yaraşır, istihdam alanlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürüteceğiz. Bizi ilgilendiren ve diğer bütün kurumları ilgilendiren 13 numaralı bir hedef var ki iklim değişikliğine yönelik. E, i̇klim değişikliği su kaynaklarını yani tarımsal üretim kaynaklarını e, ve kuraklık nedeniyle e, direkt tarımsal üretimi etkileyecek bir konu olduğundan e, paha açısından çok önemli bir gündem maddesi. Hı hı. E, dolayısıyla burada kurak alanlarda, daha kurak şartlarda daha dayanıklı, kuraklığa dayanıklı tohumlarla su kaynaklarında daha etkin ve etkili kullanarak neler yapmalıyız bunların hazırlıklarını yapacağız bu hedef altında. E, hükümetlerin istediği e, destekleri vereceğiz. Hı hı. Yine Tarımsal üretime ilişkin iki farklı kaynak daha var. Birisi su, diğeri toprak kaynakları. 14 numaralı hedef su kaynaklarını korumaya yönelik hedef. Burada da okyanusların, denizlerin ve her türlü su kaynaklarının sürdürülebilir tarımsal üretim için kullanılmasına yönelik, korunmasına yönelik çalışmalar yapacağız. 15 numaralı hedef ki 6. hedef oluyor bizim açımızdan hı hı. çalışma alanımız olarak toprak kaynağının korunmasına ve sürdürülebilir kullanımının desteklenmesine yönelik ve ekosistemlerin yine bu bağlamda korunması, ormanların korunması, çölleşmeyle mücadele, toprak toprağın bozulmasını Geriye çevirecek Çalışmalar ve Biyoçeşitliliğin korunması Bakın bütün bu alt başlıklar Toprakla ilişkili Toprak bizim için Vazgeçilmez Olmazsa olmaz bir kaynak Burada da Bu konuda ülkelerin ihtiyaçları olan çalışmaları Çalışmalar konusunda onlara Destek vereceğiz ama Herkesin çok iyi bildiği Gibi biz paha olarak Ülkeleri, ülkelerimizin bizden istediği, beklediği destekleri vermekle yükümlüyüz. Ancak bu ne sadece bizimle olur, ne sadece bir ülkeyi yöneten hükümetlerin e, demokratik, katılımcı, e, transparan, şeffaf yönetimleriyle olur. Bunlar çok gerekli, olmazsa olmaz. Ama halkın katılımı. Sivil toplum kuruluşlarının katılımı da bir o kadar önemli. Yani bu konularda 2030 hedeflerinin tutturulması için e, hep birlikte el ele çalışmamız gerekiyor. E, Birleşmiş Milletler, hı hı. biz FA Birleşmiş Milletler olarak, e, bakanlıklar, hükümetlerin temsilcileri olarak ve bu konuda yaptıkları yönetim e, ve yönetişim alanındaki Başarıları ve kararlı tutumları ve tarıma yapacakları yatırımlar ve halkın katılımı. Ve biz Bunlar diyerek bunu bir çağrı olarak alalım programın sonuna gelmişken aslında. Gerçekten güzel toparladınız ve gördüğümüz gibi 17 hedefin çoğuna dokunuyor faunun alanları. Evet. Biz de hem sivil toplum kuruluşu şapkamızda hem de halkın katılımı çağrısıyla programı yavaş yavaş kapatalım Melek Hanım. Çok, çok teşekkürler. Biz tekrar. de çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve yaptığınız güzel çalışmalar için. 2016 yılı yoğun bir yıl olacak gibi gözüküyor sizin için. Bunun için de şimdiden kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Bu önemli konuları gündeme getirdiğiniz için de ayrıca ben de size teşekkür etmek istiyorum. En yakın zamanda tekrar konuşuruz umarım. Görüşmek üzere Amerika Hanım. Görüşmek üzere. Evet, programı her zaman olduğu gibi yüzde yüz ekolojik pazarlarımızı duyurarak kapatalım. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de yüzde yüz ekolojik pazarlarımız sizleri bekliyor olacak. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe. Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e teşekkür ediyorum. Ve hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam